Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri firavunla şeytanın hikayesi bir gün firavunla şeytan hamamda yıkanır Kurn'anın bir tarafında firavun diğer tarafında şeytan hamamın suyu sıcak akarken Birden buz gibi donar. Firavun, elindeki tası kurnaya daldırır. Ama tas su almaz. Gözlerini açtığında, birde ne görsün? Kurnadaki su, beton gibi donmuştur. Hayrette kalır. Aciz içinde bakar. Haline güler. Şeytan, ne oldu ki gülüyorsun der. Suya gülüyorum der Firavun. Birden dondu. Şeytan, çaresiz mi kaldın? Evet. Çaresiz, aciz birinden ilah olur mu? Firavun, bunun şeytanın bir işi olduğunu anlar. Bunu yapan sensin. Şimdi de karşıma geçip gülüyorsun. Şeytan, yaptığı büyüyü bozar. Su yine eskisi gibi sıcak akmaya başlar. Firavun, şeytana dönüp sorar. Allah'ın, senden ve benden daha şerli, kötü kulları var mıdır acaba? Evet, vardır. Kimdir onlar? Cimriler. Birinin, birine iyilik yapmasını, bağışta bulunmasını engelleyen, senden ve benden daha kötüdür. Ey aziz! Cimrilik edenler, ilahlık iddiasında bulunanlardan daha alçak ve kötü olduğuna göre, sen neden cimri olasın? Cömertlik ki cimrilik de kötüdür. Hak Teala kullarını cimrilikten menedip cömertliğe özendirir. Bakara Suresi 268. ayeti kerimede şöyle buyurur: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği terkin eder. Allah ise size katından bir mahfiret, ve lütuf vaat eder. Allah, her şeyi kuşatan, ve her şeyi bilendir. O halde, sadaka vermek, bağışta bulunmak, kısacası cömertlik, Rahman'dandır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, mallarınızı, zekatla temizleyip arındırınız. Hastalarınızı, hayır ve sadakayla tedavi ediniz. Belaları, duayla karşılayınız tavsiyesinde bulunurken Allahu Teala Ali İmran Suresi 92. ayeti kerimede şöyle buyurur Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz Bu konuda bir diğer rivayet şöyledir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Namaz dinin direğidir. Cihad amelin zirvesidir. Sadakaysa hayrete değer bir şeydir. buyurur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifte ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömertlik kökü cennette ve dalları dünyaya sarkmış bir ağaçtır. Her kim o dallara tutunursa, bu dallar onu cennete çeker. Cimrilikse, kökü cehennemde ve dalları dünyaya sarkmış bir ağaçtır. Her kim bu dallara yapışırsa, cehenneme çekilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Kabe'yi ziyaret ederken, Kabe'nin örtüsüne yapışmış halde, Rabbine şöyle yalvaran birini görür. İlahi bu evin hürmetine beni bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye öyle deme buyurur. Kişi nasıl yalvarayım ya Resulullah diye sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi hürmetimin hatırına beni bağışla de. Zira Müminin hürmeti bu evin hürmetinden fazladır. Buyurur. Adam, ya Resulullah, günahım çoktur, günahlarım da büyüktür. der. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, nedir günahların? diye sorar. Ya Resulullah der adam, malım, davarlarım, tahılım, atlarım, koyun ve sığırlarım çoktur. Fakat biri gelip malımdan birazını istediğinde yüreğimden bir ateş çıkar. O kişiye çatıp öfkelenirim. Malımdan hiçbir şey vermem. Dünyanın ve ahiretin sultanı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin dedesi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu zata şöyle buyurur. Benden uzak ol. Ateşinle beni yakma. Nefsim, kudret elinde olan Allah hakkı için, bin yıl ömrün olsa, gündüzleri oruç tutup, geceleri sabaha kadar ibadet etsen, cimriliğin yüzünden, kıyamet gününde yüzüstü bırakılıp, cehenneme atılacaksın. Bilmez misin, cimrilik küfrün, cömertlikse imanın alametlerindendir. İmanın yeri cennettir. Cimrilerin yeri ise cehennem. Ey Aziz! Cimrilik, nefsi emmarenin kabul edilmez, kötü sıfatlarındanken, cömertlik, nefsi mutmainnenin sıfatlarından olup, Allah'ın sevdiği ahlaki güzelliklerdendir. Cimrilik edip, malını fakirlerden kıskanırsan, yerin cehennem, Cömert olup onlarla paylaşırsan cennet olacaktır. Ayetler ve hadis-i şeriflerle bu konu güzelce anlatıldı. Cömertliğin de birkaç derecesi vardır. Zekatını hesap edip verene de cömert denir. Asıl cömertlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir gazanın ganimetinden... Allah ondan razı olsun, Hazreti Aişe validemize verilen, 182 bin dirhemin, fakirler arasında paylaşılması örneğinde görülmektedir. Allah yolunda cömertlik böyledir. Şimdiki zenginlerse, bir fakire en fazla 40-50 akçe verir. Bunu da, kendine yağcılık edene, yüzüne gülene, kendisini övüp alkışlayana verirler. Veya, çöpe atılmayı hak eden, işe yaramaz eşyalarıyla, hayır yapmaya kalkışırlar. Zemahşeri'nin, Keşşaf adlı tefsirinde, Hak Teâlâ'nın, meleklere şöyle buyurduğu nakledilir. Dünyada, bey, paşa veya bunların yardımcılarıyla beraber olmak adına, ya da bunlara isteklerini iletmek maksadıyla verilenleri getirin. Mahşer ehli görsün. Bedevi atlar, En güzel elbise ve yemekler, Çeşitli kumaşlar, Turfan da meyveler toplanır, Bir dağ gibi görünürler. Hak teala buyurur. Rızam için verdiklerini söyleyip, Kendilerinden sevap bekledikleri, Kendileriyle övünülen hayırları da getirin. Birçok fakire bakıp yedirdik, İçirip gözettik. Ne yapalım ki, iyiliğin kıymetini bilen yok, Verdiklerimizin hepsi boşuna, Aldıktan sonra, Seni bir daha hatırlamaz, Unutur giderler, Diye, Serzenişte bulunanların verdikleri nerede, Onları getirin, Kuru ekmek parçaları, Eski, Kırık bakır para, Akçe ve mangırlar, Yama üstüne yama yapılmış, Çok eski, Yakası yırtık entari ve cübbeler, Tepesi delik takkeler. Ölecek gibi duran koyunlar, Sığır ve kurban etleri ortaya getirilir. Bu hayırların sahipleri de, Hayırlarıyla birlikte bulundurulur. Kimilerinin sadakaları güzeldir. Kimilerinin de yukarıda söylediğimiz üzredir. Melekler şöyle nida eder. Ey miskin oğulları. Allah için böyle adi şeyler vermek yakışıyor mu? Fesat işlere ve olmadık yerlere, bey ve paşalara daha iyilerinden verirken, Allah ve ahiretiniz için bu derece bayağı şeyler bağışladınız. O halde varın gidin ey hayasızlar! İnsanın hayır ve iyilikleri Allah'a arz olunacağından, Resûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlere sadaka verdiğinde, akçeyi temizleyip öyle verirdi. Ey aziz! Mal bana verildiğine göre, benimdir. Ve bunun hesabı sorulmaz. Şeklinde düşünme. Başta, malın senin olduğuna dair düşüncenden vazgeç. Sahiden, malının senin olmasını istiyorsan, Ölmeden önce, bu malı ahirete göndermelisin. İşte o zaman, bu dağıttığın mal, karşında hazır olarak bulunacaktır. Ey aziz! Mal denen şeyi sana veren, Allah'tır. Bunu boş yere, seni övenlere, şöhrete, büyük bina ve frevuni yemeklere harcarsan, cezasını görürsün. Zira mal, Sahibine teslim edilmiş bir emanettir. Ondan alınıp başkasına verilir. Nitekim o önce başkasındaydı. Ondan alınıp diğerine verilmiştir. Kimse kendisinde diye öyle kalır zannetmesin. Ondan da başkasına gidecektir. Biri bu malı misklendirir, diğeri kirlendirir. Biri sandığa gömüp saklar, diğeri yere gömer. Bu zahmetle saklanıp taşınan mal, sonunda başka birisine miras olarak kalır. Varis malın yeni sahibi olur. Bu malı toplayanın ve bali varsa, kıyamete kadar azap çeker. Ey asis, sen hiç etrafında yaşanan bu döngüden ibret alıp kendine gelmez misin? Ey gafil insan oğlu, insanım marifet sahibiyim diye iddia edersin. Görmez misin, bir dağ canavarını, bir okla nasıl vurup düşürürler? Sana bunca Allah ve peygamber okları isabet eder, ama hiç tesir etmez. Çünkü bu okları, şeytan senden uzaklaştırır. Bizden önce göçenleri gör, düşün. Bir tek sözle yola girip, Dünyayı terk ederek ahirete yöneldiler. Belki de bütün çaba, gayret ve arzun dünyayla sınırlıdır. Belki de ahiret konusunda gizli bir inkâr içindesin. Bunun farkında değilsin. Bunca nasihatin sana tesir etmemesi bu yüzdendir. Ey biçare! Ne olur yani bir derde çare olsan... Nefsani heveslerden usanıp, fani kapılardan uzaklaşsan.